gülşen sayfa 59 710. Beyt'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunda ne şüphen var? Mümkünat alemi hayale benzer. İmkan ve mümkünat alemi diye bu alemleri ikiye sayılmışlar ya. Aslında alem tek fakat anlatılması anlaşılması dolayısıyla ikiye ayrılmışlar. imkan alemi mümkünat alemi sonradan meydana gelen bu hayale benzer diyor birlikte ikiliğin bulunmasına imkan yoktur yokluk da varlık gibi tekti bütün çokluk alemi nispet ve itibardan meydana geldi kesret alem dediğimiz bu çokluk alem nispetlendirmekten ve öylece olduğunu kabul etmekten meydana geldi. Yani varlığına itibar etmekten meydana geldi. Var olan şeylerin birbirlerine aykırılığı ve çokluğu hep bu kalemuna benzeyen şu imkan aleminden meydana geldi. Yani bu imkan alemi denilen sonradan isimlenmeler vasıtasıyla isimlendirilmeleri dolayısıyla meydana çıktı. Aslında varlığın kendisi, hakkın varlığıdır. Fakat isimlerinin zuhur etmesiyle birer isim almıştır. Dolayısıyla buna da imkan alemi, mümkinat alemi denmiştir. Fakat her birinin, birerinin varlığı bir ve tek ya, işte bu da Tanrı'nın bir ve tek olusuna tanıktır. Soru 13. Mana eri sözünde göze, dudağa işaret etmekle ne murad eder? Bu kitabın yazılmasına sebep olan sorular vardı. O soruların 13.sü bu. makamlara, hallere nail olan er, yüzden, saçtan, sakaldan, benden ne arar, ne ister. Yani, ileri derecelere ulaşmış, beşeriyetle ilgisi kalmamış erlerin, saçla, sakalla, benle ne işi var ki bunlardan misal vermektedir? Değil mi? ile ilgisi kalmamış, gerçek varlığını idrak etmiş, fakat yine de Saçtan, sakaldan, benden ne arar, ne ister diyor. Bu alemde görünen her şey, o alem güneşinin aksi gibidir. Bu alemde gördüğümüz her şey, o alemden, yani hakkın varlığından, birer akistir. Alem, saç, ben, sakal ve kaş gibidir. Bütün bu alem, Saça benzer, bene benzer, sakal ve kaş gibidir. Her şey kendi yerinde, kendi makamında iyidir, hoştur. Saçtan murat, Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüclasının zuhur etmesidir. Çünkü bir insanın başında binlerle, on binlerle, milyonlarla saç vardır ve bunların hesabı da edilmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın da isimlerinin sonsuz olması dolayısıyla bütün musaçların saçların her birer tanesi hakkın birer isimlerinin zuhur mahalli, meydana çıkış yeridir. imalı olarak böyle söylüyor. Ben dediği nedir? Hani gönülde küçücük bir nokta vardır. Süveyda. Evet, Süveyda noktayız Süveyda. İşte o bir bakıma vahdet yönüyle düşünürsek sıfat bölgesinin sonsuzluğu manasında. Bir de ben demek zaten kendi varlığı ben diyor ya, kendi benliği, kendi gerçek kimliği, gerçek rüyeti. yani öz benliği, öz ben zannettiğimizde ben. ben biz küçük bir nokta zannederiz. Ama iki türlü de işte ifade ediyor. Beşeriyetimize verdiğimiz zaman kendi varlığımızın benliği hükmünde, gerçek hükmüne verdiğimiz zaman hakkın benliği, sıfat bölgesini ifade ediyor. Hani diyor ya, o Günah istedikçe o siyah genişler genişler genişler çoğalır. Bütün kalbi istila eder. İşte istila eder demesi hakkani varlığını unutur. Tamamen beşeriyetine döner ve beşeri bir hal yaşar. Eğer onu gerçek hüyetiyle genişletebilirse bu sefer hakkani varlığını savad azam yani müthiş bir karanlık, sonsuzluk kaplar ve hakkın varlığında yok olur. Kendi varlığıyla, kendi benliğiyle ortaya çıkar. Benden maksat bu. bu. Sakal hakkın zuhurlarıdır. Cemal ilahiyi perdeler. Nasıl ki hanımların saçları uzundur. İşte e, beylerin de sakalları vardır. Hanımlar başörtülerini örterler. Niçin? Cemal ilahiyi gizlemek için, namalemleri açmamak için. Erkekte de sakal bu hüküm, bu hüküm sünnetsi. Her şey kendi yerinde, kendi makamında iyidir, hoştur. Tanrı'nın tecellisi gâh-cemal yoluyla olur, kâh-celal yoluyla olur. Yüz ve saç da o manalara misaldir. Burada yüz dediği ilahi, ilahi, cemal-ilahi. Saçta o cemalin işte isimlerinin zuhur etmesi. Ulu Tanrı'nın sıfatları lütuf ve kahırdır. Güzellerin yüzleriyle saçlarında da bu lütuf ve kahır var. Bu duyulan sözler, duygularımızla buyup bildiğimiz şeylere delalet eder. Bu yüzden evvela buyup bildiğimiz şeylere delalet etmek üzere söylenmişlerdir. Mane aleminden gelen sözler, duygu yönüyle ancak anlaşılabiliyor. Onun için duygulara hitap ediyor. Fakat biz bu duygularda kalmış olursak gerçeğe geçemiyoruz. Onun için duygu yoluyla gelecek fakat bu duygu hükmünü geçeceğiz ve gerçeğe gideceğiz, döneceğiz. mana aleminin sonu yoktur. Söz, onun sonunu nereden görecek, nasıl ifade edecek? Yani duygulara hitap eden sözler, mana aleminin sonsuzluğunu nasıl ifade edecek? Zevkten meydana gelen manayı söz nereden anlatacak? Gönül ehli olanlar, manayı anlatırlarken bir benzeriyle söy söyler, anlatırlar. Gerçek gönül ehli kimseler, Belirli bir düşünceyi ifade etmek için, gerçekleri ifade etmek için manalı misallerle anlatırlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de söyledi, hadis-i şerifler de öyledir. Ancak biz bunların misallerinde kalmayıp gerçeğine geçmemiz gerekiyor. Çünkü duygularımızla anladığımız, bildiğimiz şeyler mana aleminin gölgesi gibidir. Yani beş duyu ile karar verirsek yanılırız. Çünkü beş duyu bizleri madde alemine bağlı olarak belirli şeyleri anlatmaya yarar. Allah'ımız'a yarar. Beş duyunun ötesine yani şartlanmış olduğumuz yaşantının ilerisine geçmemiz lazım ki gerçekleri idrak edip anlayabiliriz. Duygularımızla bilip anladığımız bu alem çocuğa benzer. Mane aleminde bu çocuğun dadısına. Şimdi duygularımızla bazı şeyler meydana geliyor. Bir düşünceler meydana geliyor. Bu düşünceler çocuğa benzer. İşte o çocuğu öylece bırakırsanız o çocuk hayat bulamaz diyor. Mane alemi de onu büyüten, besleyen yani duyguların gerçeği, onu besleyen, büyüten dadısına benzer diyor. Mürebbiye, mürebbiye. Bence tevhile san bu sözler önce kastettiğimiz manaları anlatmak için söylenmiştir. Bundan ayrı ve herkesin bildiği, anladığı manalar da kullanılmaları sonradan olmuştur. Fakat halk kastedilen mana hangisidir, nereden bilecek? Mana yerleri akıl alemine baktılar, oradan sözler naklettiler. İşte gerçek mana alemleri duygularla hareket etmediler, akıl alemine, yani aklı külle nazar ederek, aklı külden aldıkları gerçekleri ortaya koydular. Yani söylenen sözler mana aleminden gelmektedir. Akıllı kişi söz ve manaya inince manaya en uygun olan sözü buldu. Yani akıllı kişi, bu arada akıllı kişiden Murat Akıllı kül değil. hükmünde olan kimsedir. Yoksa Atımağı zeki değil. ve dünya üzerinde demek çalışan değil. kimse demek değildir. Burada akıldan maksat on aklı belirtiyor. On aklın onuncu akıldan bahseden, yani en üst derecesinden bahsediyor. Akıllı kişi söz ve manaya inince, yani kendi yaşantısını gerçek olarak başka birimlere de anlatmaya indiğinde diyor. Bunu nasıl yapacak? Manaya en uygun olan sözü buldu. Yani o manayı ifade edecek en uygun kelimeleri buldu. Buldu ama sözü tamamıyla manaya benzetmenin imkanı var mı? Yok. Ne kadar o manaya uygun sözlerle kendisinde olan ifade etmeye çalıştıysa da çalışırsa da yine imkanı yok. Ancak işte Karşıdaki mahal yani dinleyenin İfane. zevk yapısı ve alıcısı evet. kuvvetliyse onun ne demek istediğini anlar. Evet. Hani ne diyor lep demeden leblebiye evet. bir şey vardır daha bir evet. Manaya tamamıyla uygun bir söz. Aramadan vazgeç. Rahatça otur. Yani fazla kendini sıkma. Şunu şöyle anlatayım, böyle anlatayım diye. Fazla zorlanma anlatamazsın zaten. Bulunmaz. Evet. Söz Manaya uymuyor diye kimse seni kınayamaz Yani sende bir mana var Onu idrak ediyorsun anlatmak istiyorsun ama anlatılması mümkün değil Ta ki o kişi de oraya gelip onu yaşayıncaya kadar O zaman ancak anlayabilir İşte bunun için seni kimse kınayamaz diyor olan Olduğu kadar olabiliyor Burada haktan başka bir mezhep sahibi yok da haktan başka bir mezhep sahibi yok. Mezhep gitmek gitme yol. Haktan başka bir yol sahibi yok ki mezheplerin hepsi hakka gitmek için kurulmuş birer mezhep. Aslında bu mezheplerin de görevi bedenleri doğru bir yolda tutabilmek için. Yani yolların kuruluşu fizik bedenlerin belirli yaşantılarını düzgün bir halde, yaşamda tutmak içindir. Ama bu mezhepler gönül yolunu nereden çekecekler, götürecekler? Bedene bir yol açıyorlar, yol çiziyorlar. Fakat gönüle nereden yol çizecekler? Gönülden haberleri yok ki onların. Yani gönülde bir yol olduğundan haberleri yok ki ona yol çizsinler. Bedenin olduğunu biliyorlar ve bedenin hareketlerini tanzim ediyorlar. İşte biz kendimizi Sadece beden olarak var kabul edersek bu mezheplerin bağları içerisinde kalır. kalırız, Kayıtla, kayıtlar, kayıtlar içerisinde içinde. kalırız fakat o yerin gereği de odur, orada evet. yaşam odur, evet. o eksik bir şey değil, yanlış bir şey değildir, o düzeyin gereği odur ama biz bedensel bir varlık olmadığımıza göre, beden üstü bir varlık olduğumuza göre bu beden üstü varlığımızın özelliğini idrak ederek o yolun ne olduğunu idrak etmeye çalışmamız gerekir. İşte o mezhepte hakkın hak mezhebidir. Hak de tek bir mezheptir. İkili mezhep değildir. Evet. Diğer mezhepler yani beşeri mezhepler, beşer yönünü tanzim eden mezhepler ikili mezheptir. Yani ötelerde olan bir hakka, bu taraflarda olan bir birimin, bir kişinin birimsel kişinin hakka ulaşması için yol üzeri olan mezheplerdir. Fakat gerçekte hak mezhebi tektir demesi hakta yol yoktur. Kabe'nin içindesin, mana Kabe'sinde. Benziden, Artık menzil kalmadı. Dolayısıyla bir kişi, yani bir varlık, ikinci bir varlık olması lazım ki bir varlığa ulaşsın veya kavuşsun. İki varlık olmadığına göre varlığın tekliği dolayısıyla baktığımız zaman meselelere tamamen değişecektir. İşte bütün mesele, o ilahide de, de demin söylüyordu, yani bu akıl fikriyle bu yol alınmaz, bulunmaz. bulunmaz. Onun için yapılması gerekli şey, şartlanmış akıllardan, şartlanmış düşüncelerden, belirli e, adet hükmüne gelmiş olan yapıtlardan kurtulup, gerçekten bu işler niye yapılıyor, niçin yapılıyor, bunları bilerek hareket etmemiz gerekiyor ki bizim için de bu çok mühim. Bilhassa bu 20. asrın çalışkan zekaları bunu gayet iyi idrak etmesi lazım. Evet. Eskiden beri gelmiş olan taklidi bir dini artık bırakıp gerçekten kendimizi bulup şuurlanıp o şekilde nasıl ve neye ibadet ettiğimizi evet. bilmemiz lazım. Evet. Hayali bir Rabb'a mı ibadet ediyoruz gerçekten yoksa mi? Gerçekten müdrik olduğumuz bir Rabb'a iba ibadet ediyoruz? Fakat kendinde oldukça sakın ha sakın şeraata aykırı söz söyleme. Şeraat olur. Bunları böyle bil fakat zahirine de ters düşecek şeyler söyleme. Evet. Çünkü şeraatta yerinde gerçektir ve geçerlidir. Bunun bir tek harfi kaldırılamaz yerinde gerçektir. Ancak sadece şeriat denen şeyi zahirimize uygularsak yani zahirimizi düzenleyen ilmin adına şeriat dersek şeriatı iyice anlamamış oluruz. Evet. Çünkü şeriat denen hepsini Evet. Hazreti Peygamber'in getirdiği e, emirler ve nehiler değil mi? Dolayısıyla Hazreti Peygamber efal yaşantısını, esma yaşantısını, sıfat yaşantısını ve zat özelliğini getirmiştir. Tamam, tamam. İşte Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu ilmin tamamının ismi şeriattır. Bütün bunların yok. ismi şeriattır. Şeriat ona yol oluyor yani. İlk araçıata var niye yol oluyor? Ama, her mertebede mertebe ayrı bir şeriat var. Yani şeriat demek kanundur, yani, hükümlerdir. Evet, evet, evet. Fiiller aleminin şeriatı yani kanunları belirli bir evet. Esma aleminin kanunları ve yürürlükleri başka türlüdür. Sıfat aleminin yaşantısı evet. ve kanunları başkadır. Tamam. İşte bunların tamamının aldığı şeriat. isim şeriattır. İsense tamam. Şeriat yalnız ibadet manasında alınıyor da değil. İşte bu. Biz sadece fiiller boyutunda evet. yaptığımız hareketler şeriatlar şeriat diyoruz. Tamam. İşte kendinde olduğun zaman, yani vecd halinde olmadığın zaman bu sözlere aykırı bir şey söyleme. Yani hakikat Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu kaidelere aykırı bir şey söyleme. Tamam. Ve şeriata uy. Gönül ehline yalnız üç halde gelişi güzel söz söylemeye ruhsat var. Bak. Yani şeriatın dışına çıkabilirsin ama o üç şart eğer sen de sende varsa. Bir, tamamıyla kendinden geçip yok olur. Tamam. Kendinden geçip de yok olduğun zaman Söyleyeyim. ne olur? E zaten orada sen yoksun Söyleyeyim. ki. Evet. Konuşan hak. E dolayısıyla kim kimeyeceksin? Suçlu kim olamazsın ki. Yoksun <gülüyor> ki ortada. Olmayan varlık suçlanır mı? İki, manevi sarhoşluk. Manevi sarhoşluk. Bu da kendinden geçme hükmünde. Üçüncüsü, şiddet ve zaruret. Yani öyle zaman olur ki belirli bazı şeyleri söylemek gerekli olur. Tamam. O zaman şeriatın dışında bir şeyler söyleyebilirsin ama izah yönlü söyleyebilirsin. Yine açıkta bırakamazsın meseleyi. Demek istiyorum. Bu üç hali bilen, anlayan, sözlerin nasıl söylendiğini, manaların ne suretle delalet ettiğini de bilir anlar. Eğer bu halleri yaşıyorsa söylediği sözlerin gerekçesini ve gerekliliğinin ne olduğunu anlar ve ona göre söyler. Ya e, bunu anlayabilirse söyler. Daha i̇şte olmaz anlayarak söyler diyor. Yani bu üç hali bilen zaten bunları anlar demek istiyor. Yusuf şey evet. Bey de aynıdır. Sen de vecid ahvali yoksa sakın bilgisizlikle taklide oyup kafir olma. Eğer gerçekten vecid yani vecid, e, vacid, vecede bulma manasına. Vecid geldi derler ya, işte orada kendi varlığını buldu. Öz, hali, yani. öz varlığını idrak etti. O anda onun sarsılması, yani ilahi bir hale gelmesi, beşeriyetinin dışında bir hayat yaşaması, dolayısıyla kendi öz benliğini bulması. Vecid hali bu. Buldu manasına. Biz kıyarak... Ona geçiş oluyor işte. Vecd haline geçiş oluyor. Sonra bu devamlı hale geliyor. Ve kişinin tabii yaşantısı oluyor artık. Eğer bu hal ile manaya bakamıyorsan ilme bu şekilde bakamıyorsan o zaman taklide uyup da kafir olma. Şimdi kafir bilindiği gibi iki türlü biliyorsunuz. Birisi gerçek küfür. Birisi de taklidi küfür. Taklidi küfür nasıl oluyor? Açık olarak inkar etmek. Yani hakkın varlığını, kendi varlığını inkar <gülüyor> etmek. Dezenle. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> gayrimüslimlerin <gülüyor> yaptığı <gülüyor> gibi küfür oluyor. Fakat bir de tahkiki küfür vardır ki bu bizim anladığımızda küfür dediğimiz yani kötü bir kelam söylemek ya kötü bir düşünce sahibi ne? olmak değil. Örtmek. Küfür örtmektir. Yani e, gayrimüslimler gerçek varlığı yani hakkın varlığını örttükleri için kafir hükmüne giriyorlar. Evet. Küfrediyorlar yani sövüp sayıyorlar demek değil. Evet. Gerçek küfür ise o bambaşka bambaşka bir şey işte o gerçek küfrü yaşayabilmek büyük bir mesele. Büyük bir cesaret işi. Hayır. Yalnız başına da olması mümkün değil. Muhakkak o işleri daha evvelden halletmiş bir kişinin Öncülüğüyle, dostluğuyla, yakınlığıyla ancak olabilecek Doğru. Doğru. Hani bir hikaye vardır. Hani anlatırlar ağzını ya. Akşam namazında. Biri, biri senin için, biri benim için. Yafirun suresini okuyor. Doğru. Hazreti Peygamber'e sormuşlar. <gülüyor> Hazreti Peygamber sormuş. Ashabına kim bana işte Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürede evet. e, okuyabilecek, hatmedebilecek diye. İşte bir istemiz efendim bir ayda okurum. Yok. Fazla olur. İşte evet. on beş günde okurum. Yine fazla olur. İşte on günde fazla olur, fazla olur. Nihayet bir saatte okurum diyor bir tanesi. Yine fazla olur diyor. Evet. O zaman Hazreti Ali Keremallah'a Ya Resulallah ben hemen okuyayım isterseniz diyor. Evet. E peki nasıl yapacaksın? İşte üç ihlas okurum. Bir de Fatih'a arkasından <gülüyor> tamam olur diyor. <gülüyor> Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ve Hazreti Ali talip olmusa da demiş ki hangi yönize Hanginiz daha katm ederseniz ona vereceğim demiş biraz sonra Hazreti Ali dönmüş gelmiş ne o demiş ben hatmetim demiş nasıl hatmetim ben üç ufak bir hatim sayılır demez miydim Allah Allah Hazreti Ebu'yı demiş ki ben çabuk okurum nasıl oluyor bu örten geliyor o bir deneyiz demiş Hazreti Ali verdiğinde tabii tamam. Şimdi, şimdi bu böyle de yani işin zahir yönün böyle de üç ihlas okumakla nasıl hatim oluyor? Yani Peygamber'in sözü gerçektir, oluyor dedim mi oluyor? O, tamam. Yani tamamını okumuşçasına oluyor. Ama nasıl oluyor? Üç ihlas okundu zaman nasıl oluyor? Yani. İşte üç ihlas, o ihlas öyle bir ihlastır ki birincisi ihlasın içindeki halleri hil boyutunda yaşamak. Yani hil aleminde ihlasın gerçeklerini yaşamak. İkinci okuyuş esma boyutunda ihlasın gerçeklerini yaşamak. Üçüncü okuyuş da sıfat bölgesinde ihlasın gerçeklerini okumak. İşte böyle okursak Kur'an-ı Kerim hatma olur. Ama bunu okumak için en az 30 sene ister, 25 sene ister. Evet. Evvela 25 senede okursunuz sonra Üç saniyede okursunuz. O <gülüyor> <gülüyor> baştan 25 <gülüyor> sene <de> geçmek lazım. <gülüyor> i̇şte bunun gibi yine e, Aziz Peygamberimiz buyurur ki, Kullayıver kafir on suresini dört sefer okuyan, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur. Diyor. İhlas suresini üç defa, kafir on suresini de dört defa okuyan hatmetmiş olur diyor. Peki bu nedir? Allah, Allah. Ne kadar açık ne Allah. kadar güzel. Kimsenin dinine karışmıyor. Hazreti Peygamber tebliğ ediyor sadece. Kimsenin dinine karışmıyor derken Musevilerin, Hristiyanların daha geçmiş mutaların dinine var. karışmıyor değil. Onlar da içerisinde olmakla birlikte her birerlerimizin kanaatine karışmıyor. Hepimizin ayrı bir dini var. Her ne kadar İslam dini içerisinde isek de Gerçek nedir? Hepimizin İslam dinine bakışı, farklı, hayat anlayışımız farklı. tamamen farklıdır, farklı. İşte sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim diyerek ne kadar hoşgörüyle hareket ediyoruz dersiniz İşte bunun bir tanesi yani Kafurun Suresi'nin bir tanesini okumak imanı taklidiyle. Taklidi. Taklidi <gülüyor> iman. İkincisini okumak imanı ı tahkikiyle Yani hakiki iman ile Üçüncüsünü okumak Taklidi küfür ile Dördüncüsünü okumak ise Tahkiki küfür ile Gerçek küfür Yani birincisinde taklidi örtmek Yani Örtenlere bakarak örtmek On dördüncüsünde ise gerçekten kendinde örtmek. Hakkın varlığını kendine perde yapmak. Ya kendini hakka perde yapmak. Veya tamamen açık etmek. O da başka yolu. Örtüm derken o açıyordu zaten. İdrakten idrakten. Ben ne dava edeyim o sırrı hüla bende devir. Ol kendi ishal eder anı gönülden gönüle. Evet, hakikat halleri mecazi değildir. Mecaz ile yani benzetme ile birçok şey anlatılır ama gerçek hakikat, hakikat halleri, halleri hakikattir, mecaz değildir. Evet. Mecazdan geçildikten sonra hakikat halleri hakikattir. Hakikatin mecazi olmaz. Yani hakikat yaşanıyorken mecaza ihtiyaç olmaz. Tamam. Herkes tarikat sırlarını anlayamaz. Herkes tarikat sırlarını anlayamaz derken hakikat sırları tabi daha zor anlaşılır. Evlâ şeriatın ne olduğunu idrak edeceğiz. Bu olmadan olmaz. Sonra tarikatın ne olduğunu idrak edeceğiz. Yani yolun ne olduğunu idrak edeceğiz. Sonra bakacağız ki yol da yokmuş arada. Çünkü zaten iki varlık yokmuş ortada. İki varlık olmadığı yerde yolda kalkar. Ancak işte bizi biraz uzaklara götürmüşler ki tekrar onu arayalım yakınlaşalım diye. Eğer deryanın içerisinde yüzüp duruyor isek bizim deryadan haberimiz olmaz. Ne zaman ki deryanın dışına çıkıyoruz o zaman deryanın ne olduğunu anlıyoruz. Kendimiz de deryadan ayrı bir şey olmadığını yakın olarak idrak ediyoruz ve gidiyoruz cuk diye deryaya atlıyoruz. Veya derya bize geliyor. De. Evet. Dostum hakikat ehlinden saçma şey çıkmaz. Her ne kadar onun sözleri bazen ters gibi, yanlış gibi gelirse de o bizim anlayamamış olmamızdan yanlış gibi, ters gibi gelir. Hakikat ehlimden yanlış, ters bir şey çıkmaz. Veya bir müddet sonra onun ne olduğu anlaşılır. Fakat bunu ya keşif yoluyla bilmek yahut onların sözünü tasdik etmek gerek. Yani hakikat ehlimden çıkan sözün doğruluğunu ancak keşif yoluyla, yani Kişi de o hale yakınlaşmak suretiyle ancak onun ne olduğunu anlayabilir veyahut da sözünü tasdik etmek gerekir. Yani eksik veya doğru, yanlış veya yersiz kabul etmeyip bir hikmet vardır deyip böylece kabul gerekiyor Yani ya keşif yoluyla bunun doğruluğunu bilecek kişi yahut safiyetiyle bu böyleymiş diye edecek o daha kolay i̇şte keşif yoluyla bilinemezse bu şekli daha kolay hiç olmazsa e, sorun yok sonunda sana sözlerin ne suretle söylendiğini manalara nasıl delalet ettiğini kısaca söyledim anlarsan bilirsin manalarda ta sona bak yani bir mesele anlatıldığı zaman o manayı düşün düşün düşün mananın neticesine bak. Diyor. Hemen baş tarafından bakıp da karar verme. Sonunu al düşün ondan sonra karar ver. Diyor. Maksat nedir? Onu gör. Bu hususta nelere dikkat etmek lazımsa birer birer hepsini gör incele. Onların içinden asıl lazım olanı al sözü o manaya uydur öbür manalardan arıt. Yani bir sürü Söz olur, bir sürü yazılar olur. Bunların içerisinden gerçek olanı al, arıt, diğerlerini bırak. Yani boşuna başını doldurma diye. Bu kaide esaslı bir surette yerleşti ve kabul edildi mi? Buna dair birkaç örnek daha vereyim. Bak hele, güzelin gözünden neler oluyor? Bu hususta neler lazımsa hepsine dikkat et. Burada güzel dediği nedir? Güzelin gözünden neler oluyor? Burada güzel cemal ilahidir. Yani hakkın, hakkın cemalidir. Fe'ne öyle fesem fesemme Yani nereye dönerseniz hakkın veçhidir. O halde bu hakkın veçhinden neler oluyor onu düşün diyor. Yani nereye dönerseniz hakkın veçhı kesin olarak kabul edildiğinde işte güzeli her tarafta seyretmiş olacağız. Ne diyor? Güzelin gözünden neler oluyor? Burada güzelin gözü derken genel e, Semih isminin Basar isminin zuhur olmakla birlikte insan kamilden bakışıdır. Güzelin gözünde neler oluyor demesi insan kamilden varlığını seyretmesidir. Çünkü diğer varlıklarda da göz var ama İdrakli göz İdrak, insanın kamil olduğu için, olduğu için en kemal, en üst düzeyden insanın kamil gözünden evet. seyredir. Bu hususta neler lazımsa hepsine dikkat et. Yani güzelin gözüyle görmek evet. hususunda neler lazımsa onu yap, ona dikkat et ve sen de o gözle evet. görmeye Bunu bak. Kendi beşeriyet gözünü kaldır. Aldır. Hakkani Aldır. gözle evet. bakmaya bak. Güzelin gözünden hastalıklar, sarhoşluklar meydana gelmekte. Yani beşeri gözünle, beşeri gözümüzle baktığımız ve alemde olmadığı halde var zannettiğimiz şeyleri ortadan kaldırmak, beşeriyet gözünün hastalığıdır. Yani bu hastalıkları kaldır diyor. Bakışın şartlanmış olarak maddeye uyar bir biçimde olan bakışı ortadan kaldır, manayı gören bir bakışla bak. Basiretle bak. Ve sarhoşluklar meydana gelmekte. Sarhoşluklar meydana gelmekte. Çünkü eskiden var zannettiğimiz varlığın ortadan tamamen yok olup kalktığını gördüğümüzde bizde bir sarhoşluk olur. Yani değişik bir yaşantı olur. İşte bunu anlatmak istiyor. Güzelin gözünden baktığın zaman hani ne diyor Daiy Kerime de o gün yerler bir başka yerle gökler bir başka başka gökle tebeddül ederler, değişirler. Yerlerde göklerde olan hiçbir şey yok. Bizim gözümüzün bakışı değişir. Biz evet. alem değişti zannederiz. Tebeddül arz. Evet arz. Evet. Evet. Bunun olmaz mı yani? Yani o böyle şeyler görür ki Bizim görmediğimiz şeyler, onu sarhoş eder, onu şöyle yapar, onu böyle yapar. Yani onun görüşüyle, görmesiyle bizim göremediklerimizi görmek zorunda. İşte tabi gayet Beşiriyet Beşeriyet gözünün göremediğini zaten hakkani göz görür. Ama hakkani göz de ötelerde ayrı değil. O da bizim varlığımızda. Evet, yani hakkani tarafımız. İşte insanda bir sarhoşluk olur tabii o zaman. Yani burada sarhoşluk demek bizim anladığımız manada başını kafasını yerlere vuran, şey. normalin dışında sallanan, hareket şey. eden demek değil. İlahi sarhoşluk. Yani kendini bulma. Bu aslında öteki sarhoşluk onun yanında hiç kalır. Yani bu gerçek sarhoşluğun yanında öteki sarhoşluk. Öteki sarhoşluğun neticesinde hüzün, hüzün. üzüntü olur, peruşanlık olur. Bu sarhoşluğun neticesinde sonsuz bir huzur olur. Evet. Ebedi hayat olur. Evet. Dudağından varlık içinde yokluk zuhur etmekte. Ne demek? Dudağından maksat kelam ilahidir. Febbi mübarekten zuhur eder. Nereden zuhur ediyor? Kelam dudaktan zuhur ediyor. Ağızdan zuhur ediyor. İşte dudağından varlık içinde yokluk zuhur etmekte. Evvelce kişi kendi beşeriyetini var zannettiğinden şey. fakat gerçeği ortaya koyduğundan varlık yokluğa dönüşür. Yani kişinin kendi gerçek varlığı yani izafi varlığı yok olmuş olur. Gerçek varlık da hak varlık. Sonra o baki kalıyor. Evet. Gözünden gönüller sarhoş ve mahmur bir halde dudağından canlar örtünüp gizlenmede. Gözünden gönüller sarhoş ve mahmur bir halde. Ne oluyor? İlahi bakış. İlahi aleme bakış mahmur ve sarhoş oluyor. Yani gerçek gerçekleri idrak ettiğinde gördüğünde mahmur oluyor. Dudağından canlar örtünüp gizlenmekte. Yani o ağızdan öyle şeyler konuşuyor ki gerektiğinde örtüyor gizliyor. Kendi varlığını, beşeri varlığını yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Gerektiğinde kendi varlığını ortaya koyuyor. Gerektiğinde kendi varlığını da örtüyor. Yani perdeli konuşuyor. Dudakları hasta canlara şifa. Gözünden bütün gönüller derde düşmüş. Lal dudakları hasta canlara şifa. Yani gözünden, manasından bütün gönüller derde düşmüş. Burada bütün gönüller derde düşmüş derken beşeriyetiyle hayatlarını sürdüren varlıklar gerçeklerini idrak etmeye başladıkları zaman bir derde müptela oluyorlar. Bu dertte de hak derdi. O derde müptela olan kimsenin de kurtuluşunun oh. iflağı mümkün oh. olması. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter ki biz o derdin ne olduğunu, yani derdin nasıl bir dert olduğunu bilelim de onun hükmünü yerine getirelim. Lel dudakları hasta canlara şifa. Yani maraz, yani kendileri hasta olanlar, beşeriyet hastalığına yakalanlara dudakları şifadır. Yani kelam sıfatı onların hastalıklarına, dertlerine şifadır. Gözüne alem girmemekte ama dudağı her an bir lütufta bulunmakta. Gözüne alem girmemekte. Yani alemin varlığı o gözde yok hikminde. Girmemekte demesi bakıyor ama onu gerçek varlığıyla görüyor. Alem olarak görmüyor. Dolayısıyla girmiyor yani gözüne. Fakat dudağı her an bir lütufta bulunmakta. Bir an erlik edip gönüllere okşamakta bir an çare sizlere çare bulmada, şuhlukla suya toprağa can üfürmede, bu üfürüşle göklere ateş salmada. Suya toprağa can üfürmede dediği, Adem'in toprağına ve nefâhtifiğimin ruhi, Adem'in toprağına ruhundan nefiyetti. Onu belirtmek istiyor. Bu üfürüşle göklere ateş salmada. Her göz açıp kapayışı bir tuzak. Ve bir tane olmuş. O bakış yüzünden her bucakta bir meyhane kurulmuş. Her bucakta bir meyhane kurulmuş derken meyhane nedir? Bizim anladığımız manada içki içilen yer midir? Hı. Meyhane hak sohbetlerinin konuşulduğu yer. Yani. İşte burası da bir evet, meyhane bir şey. Bakışıyla varlık alemini yağma etmede evet. yani varlık alemini görmemekte artık. Varlığın hakkın varlığı olduğunu, olduğunu... idrak edip evet. varlık görmemekte. O zaman yağma ediliyor. Yani alsın kim alırsa alsın bu alemin. Alabilirse alsın, varsa alsın. Öpüşüyle yani, <gülüyor> tekrar o alemi düzüp koşmakta. Bu alem işte bir an yok oluyor, bir an tekrar var oluyor. Bir an yok oluyor, bir an tekrar var oluyor. Şimdi bu alemin bir an var olup, bir an yok olması nasıl bir şey? Fizik olarak da bu aynen devam ediyor. Yani, ya, ya, fizik olarak da devam ediyor. Fakat mana yönüyle bir an yok olup, bir an var olması nasıl? Bir an biz bu aleme kendi varlığıyla var diye baktığımızda bunu var etmiş oluyoruz. Hemen akabinde düşündüğümüzde alem diye bir şey yok, hak var dediğimiz zaman onu yok etmiş oluyoruz. İşte bu düşünce öyle hassas bir düşüncedir ki bir an öyle de düşünülür, böyle de düşünülür. İkisi de gerçektir. Nerede yaşanılıyorsa orası gerçektir. Bu alem vardır diye <gülüyor> beşeriyetimizle bakıyorsak, yaşıyorsak tamam bu alem vardır. Eğer gerçek varlığımızla bakıyorsak mesele, alemde bir şey yoktur. Yerinde hak vardır. Gözüm açsan fena filah, gözüm yursan ve kabillah. Haberdar ol bu manada. Gözünden kanımız kaynayıp durmada, dudağından canımız hayran olup kalmada, bakışıyla gözü Gönül kapmada, işveyle dudağa, cana canlar katmada, gözüyle dudağından vuslat umdun mu bu hayır demekte öbürü pek iyi demekte. Yani bir yönden hayır diyor ama dikkat et diyor bir yönden de pek iyi diyor. Hayrın peki pek iyi gizlidir. <gülüyor> Yeter ki talep edici ol. Talep edici oldu mu hayır hayır hayır der ama o gel gel demektir. <gülüyor> Bakışıyla alemin işini bitiriyor. Öpüşüyle her an can okşuyor. İşte bakışıyla alemin işini bitiriyor demesi beşeri bakışı kaldırıp hakkani bakışla baktığı zaman alemin işi bitiyor. Hak kalıyor ortada. Fakat sonradan tekrar beşeriyetine bürünüp ne yapıyor? Öpüşüyle yani sözüyle tekrar can okşuyor. Yani aleme varlık veriyor. Ama varlığı kendinden veriyor. Başkasından değil. Var olduğunu kabul ediyor. Yani bu alemin var olduğunu kabul ediyor. Aslında varlık kendi varlığı. Varlık hakkın varlığı. Dışarıdan gelen, sonradan olan bir varlık yok ortada. Ve hak bu varlığı da var olarak ortaya getirdi diye kabul ediyor ayrıca. La teşbih. İş kendisi vücudun ve şeridinin bu katıts vücudu içinde aynaya baktığı zaman aynada aksi fakat o kendisinin aksi yani yani hakeemdir <gülüyor> <gülüyor> evet ondan bir bakış bizden can verme <gülüyor> ancak o can verme böyle söylediğimiz kadar kolay olmayacak herhalde <gülüyor> <yani. gülüyor> Ondan bir bakış. Bizden can verme. Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay. O üstüne düşeni yapıyor. Her an ve her zaman üstüne Hı. düşeni yapıyor. Acaba biz can verme işini yapabiliyor muyuz? Ha. Ama işte buraya gelmemizin yegane sebebi can vermek. Can Hı. almak için değil. Can ver canına kalır. Aslında can vermek diye de bir şey yok. Can. Var zannettiğimiz beşeriyetimizin canının ortadan kalkması. Bu da bedenle olacak bir şey değil, düşünce boyutunda olacak bir şey. Yani aklımızda oluşacak bir şey. Aslında ne boynumuzu kesecekler, ne bizi boğacaklar. Hiçbir şey olmayacak. Ama var zannettiğimiz, şartlanarak ben, ben, ben, biz, siz diye şartlandığımız bu benliğin bilgisini ortadan kaldıracağız. E zaten o zaman işte can vermiş oluyor. bu bakışta iki alem haşroldu der, derlenip toplandı düzülüp koşuldu ruhundan ruh üflemesiyle de Adem zuhur etti Onun gözüyle dudağını düşündü bu düşünceye daldı da bütün alem şarabat tapmayı alet adet adet edindi onun gözüyle dudağını düşündü, bu düşünceye daldı da bütün alem şaraba tapmayı adet edindi. Onun gözüyle dudağıyla düşündü demesi, benefat efemi ruhi yani hangi varlık bu bir hakikat ilahiyi almışsa bu düşünceye daldı da bütün alem şaraba tapmayı adet edindi. Şimdi bir ayet kelime vardır öne vesekâ murakbuş şarabın Biz ki öyle de olacaktır ayrıca cennette Müslümanlara pak temiz tahir bir şarap sunulacaktır. O gün olacak olan hadisi o. Yani o sonra olacak olan hadisi o. Fakat bugün bize ne demek istiyoru? Şaraba tapmayı adet edindi. Şimdi şarap dediği tahir öz fak şarap şarap sulama manasına. Şurup, sulayıcı, şurup, içme manasına. Şimdi, bütün varlıklar kendilerine ayrılmış, kendilerine has olan şurubunu içmekte. Şarabını içmekte. Bütün varlıklar istisnasız, kendisini besleyecek olan rububiyet hükümlerinin, rububiyet gerçeklerinin şarabından içmekte. Ondan bahsediyorum. Bütün bu alemi idare eden Cenab-ı Hakk'ın Rab ismidir. <gülüyor> ...rububiyet özellikleridir. İşte Rabb'ın bütün varlığı istila etmesi... ...ve onların hayatlarının devamını sürdürmesi... ...her mahallin neye ihtiyacı varsa... ...bir suya ihtiyacı vardır... ...bir böceğin ben başka şeye ihtiyacı vardır... ...her mahallin neye ihtiyacı varsa... ...onu önüne ve ayağına getirmesi... ...her zaman hazır etmesi... Dolayısıyla alem şarava tapmaya adet edindi. Yani bu yaşantı böylece sürüp gidiyor artık. Yani böyleydi de zaten, evvelce de böyleydi, şimdi de böyle. Daha sonra da böyle olacak. Yani şarava tapma devam edecek. Bizim anladığımız manada sarhoşların ısrarla istedikleri içki müptelallığı değil burada bahsetti.